Ayasofya'nın adı. Ayasofya'nın ilk adı, İstanbul'un en büyük kilisesi olması dolayısıyla büyük kilise anlamına da gelen Megala Eklesiyadır. Tarihçi Sokrat, Sofya adının İmparator Konstans zamanında verildiğini bildirir. 404 yılında İstanbul Piskoposu bulunan Ioannis Christostomos'un İmparator içi e aleyhinde hücumlarından bıkan İmparator Arkadius'un kendisini sürgüne gönderince, halk ayaklanarak bu ilk kiliseyi yıkmıştır. İmparator II. Theodisyus'un yeni bir kilise yaptırarak bunu 415 yılında ibadete açtı. Bu ikinci kilisenin mimarı Rufinus'tu. Yine bazilika stilinde yapılan kilisenin beş nefi vardı ve çatısı o çağın diğer bazilikaları gibi ahşap örtülüydü. Bu yapının ön yüzünde 1935 yılında yapılan kazılarla bazı kalıntıları ele geçirilmiştir. Buna göre beş basamaklı bir merdivenden sonra önü sütunlu propileye geliniyor ve daha sonra binaya giriliyordu. Ana cephede biri imparator kapısı olmak üzere üç kapısı bulunmaktaydı. Kazı sonuçlarına göre bu ikinci Ayasofya'nın eni 60 metre kadardı. Kazı çalışmaları bugünkü Ayasofya'nın içerisinde yürütülemediği için uzunluğu tam olarak bilinememektedir. 532'de yani İmparator Justinianus'un 5. saltanat yılında 13 Ocak günü Hipodrom'daki Mavi ve Yeşil Partilerin rekabetinden ve yönetimden memnun olmayan Monofistlerin çıkardıkları bir isyanda İstanbul'un diğer bazı önemli yapılarıyla beraber bu kilisede yıkıldı. İmparator büyük kan dökerek ancak tahtını koruyabildi. İsyancılar sürekli olarak Zafer Tanrıçası, Niken'in adını bağırdıkları için Bizans tarihinde bu olaya Nika isyanı adı verilir. Bu olaylar üzerine İmparator Justinian'in o tarihe kadar eşi görülmemiş yeni ve ihtişamlı bir kilisenin yapılmasına emir verdiğini biliyoruz. Bunun için imparatorun hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ve büyük bir hırs ve istekle bizzat inşaatı kontrol ederek işi yürüttüğünü tarihçiler yazarlar. Justinian yeni kilise için imparatorluk sınırları içindeki tüm imkanlardan faydalanmıştır. Her şeyden önce o çağın en ünlü iki mimarı Trallesli yani bugünkü aydınlı Anthemius ve biletli Isidoros'un işin başına koymuştur. Bunların emrinde 100 usta ve 10.000 bin işçi çalışmıştır. İnşa malzemesi olarak imparatorluğun dört bir köşesinden en değerli malzemeler İstanbul'a taşınmıştır. Bunlar arasında Mısır'daki Helyapolis'teki bir tapınaya ait porfir sütunlar ki bunlar Ayasofya'dan önce Roma'ya taşınmıştı, Efes'in, Gizikos'un ve Baalbek'in eski tapınaklarına ait birçok mimari parça ile altın ve fil dişi ikonalar sayılabilir. Böylece büyük bir hızla süren inşaat çalışması 23 Şubat 532'den 27 Aralık 537'ye kadar inanılmaz bir zaman içinde tamamlanmıştır. 5 yıl, 10 ay ve 4 gün Açılış günü tüm protokol kaidelerini bir tarafa bırakarak büyük heyecanla kiliseye giren İmparator, Süleyman'ın car Selem'deki tapınağını kastederek seni yendim Süleyman diye haykırmıştır. Bu tarihten sonra kilise birçok kereleri yer sarsıntısı ve yangınlar dolayısıyla tahrip olmuş ve yeniden onarılmış ve sağlamlaştırılmıştır. Bu onarımları ve yenilemeleri kısaca şöyle sıralamak mümkündür. 15 Ağustos 553, 14 Ocak 557 ve 7 Mayıs 599'daki yer sarsıntısıyla kubbenin doğu tarafı yıkılmış ve mimar Isidor'un oğlu tarafından onarılmıştır. Bu onarımla kubbe 2.65 metre daha yükselmiştir. Aynı mimar kubbenin dayandığı kule biçimini kontroforları inşa etmiştir. 9 Şubat 869'da İmparator Basil zamanında bir yer sarsıntısı yapının batısını tahrip etmiştir. 870'de tahrip olan bu kısım tekrar onarılmıştır. 25 Ekim 986'daki yer sarsıntısını kiliseyi ibadete kapatacak kadar şiddetli oldu. Kubbenin bir bölümü ve apside büyük ölçüde yıkıldı. Mimar Tridat'ın onarımı 994'te kadar sürdü. 1348'de Kubbe'nin doğu bölümü yeniden yıkıldı ve bu kez halkın yardımıyla tekrar onarıldı. 15. yüzyılın başında Ayasofya'dan bahseden gezginler ve kaynaklar yapının fevkalade bakımsız olduğunu belirtirler. 1453'te Türklerin İstanbul'a hakim olmalarından sonra yapı camiye çevrilerek bu kez bir İslami ibadet yeri haline gelmiştir. İlk zamanlar Kiliseyi süsleyen Hristiyan azizlerine ait mozaik ve freskler aynen korunmuş olmakla beraber, 16. yüzyıldan sonra bunlar, İslami inançlara ters düştüğü için tahrip edilmeden ince bir sıva tabakasıyla kapatılmıştır. Cami olduktan sonra doğal olarak İslam dini mimarisinin gerektirdiği ilaveler yapılmıştır. 1926'da Yeni Türkiye Cumhuriyeti tarafından oluşturulan bir teklik heyet, Yapının mimari ve statik durumunu gözden geçirmiştir. Buna göre Ayasofya'nın sağlam kayalar üzerinde oturduğu, herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı saptanmıştır. Ayasofya, Atatürk'ün emriyle 1 Şubat 1935'te müzeye tahvil edilmiştir. Atatürk birkaç gün sonra bizzat müzeyi ziyaret etmiştir. 6 Şubat 1935